Evet herkese iyi akşamlar. Ben Itır Bağdadi. Bu akşam tekrar Kadının Sesi programıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bugün e, konuğum e, siyasi partilerin önümüzdeki seçimlerdeki aday adaylarından devam ederek CHP'den Nurgül Uçar. Çoğumuz onu Menemen Seyrek eski belediye başkanı olarak tanır. Ama aynı zamanda ön seçimlerde e, CHP'nin listesinde yer alan Seçim, ön seçimlere giren ve başarıyla bir şekilde listenin içinde yer alan kişilerden bir tanesi, kadınlardan bir tanesi. O yüzden de onun bu mücadelesini, onun bu yaşadıklarını ve önündeki rotayı konuşmak için bugün davet ettik kendisini ve sağ stüdyolarımızda bugün. Nurgül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben şimdi biraz sizi tanımak istiyorum ve tanıtmak istiyorum aslında çünkü... Ön seçimlerle ilgili çok sorular var ve bunları aramızda konuşuruz ama öncelikle Nurgül Uçar kimdir? Siz e, kaç yıldır siyasetin içinde varsınız, neler yaptınız ve Hı -hı. yerel seçimden gelen bir hikayeniz var. E, yerel yönetimlerden bu bence çok önemli bir geçmiş. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle üniversitenizde Kadının Sesi adına yaptığınız yayınlar için e, teşekkür ediyorum. Hemcinslerim adına hepimiz adına aslında. Evet benim adım Nurgül Uçar, Nurgül Uçar mübadele ile Selanik'ten gelmiş Seyrek köyün tamamı mübadele orada bir ailenin kızı ama şanslı ilkokulu bitirdikten sonra ailesi onun için menemene taşınan 10 yaşında ona değer verilen ve birey olan ve özgür olan onun ne demek olduğunu bugünlerde daha çok anlıyorum. Yani o dönemin kardeleni. Ee, yaşam, mübadelenin getirdiği bir şey var, bir fark var köyümüzde. 92 yılı belediye olduğu tarih. O güne kadar Nurgül Uçar'ın yaşamı, işte ortaokulu bitirelim, liseyi bitirelim, üniversiteyi bitirelim, herkesin göz önünde gelişen bir yaşam. Ee, Seyrek'te, İnatçı bir toplum var. Yani macırların öyle bir karakteri var. Pire için yorgan yakmak bizde çok yaygın ve şey, herkes de ortak özellik gibi. Onun da aslında bir anlam ifade ettiğini bugün daha güzel anlıyorum. O benim e, yapı taşlarımın oluşmasında bayağı bir e, kumaş farkını oradan görüyorum. E, 92 yılına kadar, e, 23'ten 92 yılına kadar e, bizim köyde karşı yakın 11 kilometresinde yani İzmir'in en entelektüel olan yerinin en yakınında bir yer. Ama yol olmayan, suyu olmayan, sokak çeşmelerinden anne kadınların sırtlarında taşıdıkları sularla işte bulaşıklarını yıkadıkları, yemeklerini yaptıkları, çamaşırlarını yıkadıkları, her şeyini sırtlarında taşıdıkları suyla yaşamı sürdürdükleri bir yer. Ee, bizim köye siyasi partiler şöyle gelmişler İşte bize üye olun yolunuzu yapalım Bize üye olun suyunuzu getirelim İnat orada çok devreye gitmiş Çünkü bizim e, göçün savaşın kazananının olmadığının en iyi göstergesiyiz bizim köy Onu da şimdi anlıyorum ben Çünkü bizim memleket hasretti büyüklerimizde ee, ve geldiğimiz yer bir daha gitmemek üzere konuşlanmak istediğimiz ve çok da konuşmadığımız bir daha gideriz korkusuyla. Büyüklerimizin öyle geçtiği bir yer. Ve oraya çok bağlıyız. Ama Atatürk'e ve cumhuriyet, layık cumhuriyette kırmızı çizgilerimiz var. Nüfusu kaç bu arada? Ee, 15 bin şu anda. O zaman 8 bindi. Sonra 92 yılına böyle gidiyor. Hiçbir şey yok. Kimse de ciddiye almıyor zaten. E, ama biz de e, o kırmızı çizgilerimizden layık Cumhuriyet'ten de hiç ödün vermiyoruz. 92'de ilk defa e, bizim halka sorularak, o zaman hukuk var Türkiye'de, Avrupa Yenal Sözleşmesi'ne imza attı Türkiye. O şu demekti e, o bir yerde ilgili karar alınacaksa o yerde yaşayanlar referandumla bu kararı kendileri oluştururlar. Bizim belediye 3. referandumda belde olmayı kabul etti. İki referandumda yüzde 49 kaldı. Üçüncü referandumda büyük bir oranla biz belediye olmaya halkımız karar verdi. Bunu önemsiyorum çünkü bundan sonraki süreç bunun üzerine gidiyor. Sonra 92'de ilk defa bir gazeteci kadınım ben. Çalışıyorum 11 yıl. İşte günaydın'da çalıştım. Anadolu ajansı ya en son geldiğim yer. Ticaret gazetesinde çalıştım. Küçücükte bir cumhuriyet çalıştığım var. Anadolu Ajansı bir gazeteci için gelinebilecek en mesleki garantilerin olduğu yer, maaşların da en iyi olduğu yer, çalışma şartlarının en rahat olduğu yer. Ama ben, e, Nurgül'ün hep şöyle bir derdi var galiba, hep dönüştürmek istiyor, değiştirmek istiyor. Bu kadın hareketinde olan kadınların da galiba ortak paydası burada var. Hep bir derdi var. İyiye doğru, doğruya doğru. E, o gazetedeyken vardı zaten. Sonra Anadolu Ajansı'nda çalışıyorum, köyde belediye oldu. Kadınlar bizim eve gelmeye başladılar. Çünkü kadınlar anlıyorum ki Nurgül'le beraber üniversiteye gittiler. Birlikte geliştik biz. Bütün köyün kadınları. Belediye olduğunda da artık o son bölüm Nurgül belediye başkanı. Böyle bir algı oluştu. Siz o zaman taşınmadınız aslında hayır, hayır, eğitim ben, yaparken biz, ya da eğitim sonrası. Olur mu? Biz Menemen'e taşındık artık. Seyreköy'den Menemen'e taşındık ortaokul için. Yerleşik evimiz orası oldu ama... Her sene biz yeni bir eve taşındık. Yazın köye geliyoruz çünkü biz üç ay kira verecek durumda değil benim ailem. Çiftçiyiz. Üniversiteyi bitirdiğim güne kadar pamuk tarlası, pamuk toplamak, çapa yapmak her şey var benim yaşamımda. Cumartesi, pazar da tatil yok. Öyle bitti üniversite. Ondan sonradır ki tabii yine tarlayabilirim. Ama şu anda o kadar çok gidiyorum desem yalan olur gidemiyorum. Öyle bir yaşam, herkesin göz önünde, her anında kadınlar var, her anında erkekler var. Ama galiba şöyle bir fark var, bizde aile meclisi diye bir kavram var. Dedem okulun gönüllü hizmetlisi, çiftçi dedem, babamın babası, o da gönüllü okulda okulu temizliyor, orada kırılma başlıyor zaten. Ve dedem aile meclisini topluyor, diyor ki, bu kız için menemene taşınmanız gerekti. Yollarda gidip gelemez. Başaracak. Benim annem babam, çiftçi babam, ev kadını annem, amcamlar, halamlar, aile meclisi gerçekten onlar birlikte karar veriyorlar. Birlikte karar veriyorlar. Benim belediye de 92'den 2009 kapatılana kadar bütün köy birlikte karar aldık. Ortak karar almayı bizim galiba yaşamda var. Dedemle annemler böyleydi. Sonra Başka bir şey daha var aslında, annemin annesi var, Hatice. Hatice 12 yaşında gelmiş Selanik'ten. Hatice'nin annesi üç kız kardeş, üçü de evli. Ama üç kız kardeş farklı zamanlarda biniyorlar Gül e. ve bir daha Türkiye'ye geldiklerinde bir daha birbirlerini gölemeden ölüyorlar. Hiç görmüyorlar, hatta bir teyzelerinden halen annemlerin de bilgisi yok. Ee, çok acılı bir yaşamı var Atice'nin ama kız kardeşi var. Ee, yıllar 60'lı yaşında rahmetli oldu anneannem. Ee, şöyle bir resim var kafasında. İşte e, gelmek durumundalar Türkiye'ye. Vapura biniyorlar, nereye geleceklerini bilmiyorlar. E, sofraları kurulu kalıyor. Bir de geri dönüyorlar bir şeyleri, unuttuklar herhalde. Köpeklerinin ağladığını söylüyor mesela. Bende de bu resim var. Benim yeğenlerimde de bu resim var. Aslında bu hikayeyi ne biz konuştuk ne de Türkiye dinledi. Şimdi biz Tunceli'yi dinledik, Diyarbakır'ı dinledik. Evet. Ama biz birbirimizi artık kadın koalisyonunda, kadın başkanlar buluşmasında biz artık birbirimizi dinliyoruz. İnanın bu benim söylediğim e, atlamak gibi olacak ama. E, bu yıl Onur Konu İl, e, Fuarda, İzmir Fuarı'da Diyarbakır'dı. Biz de Gültan Hanım'la tanışırız başkanlar toplantısından. Hı hı. O buraya gelmişti. Birinci gün protokoldü ama ikinci gün benim arkadaşımdı ve ben onu davet etmem lazımdı. Bizim misafirimizdi İzmir'e gelmişti. Kendisini aradım. O kadar çok zaman sınırı vardı ki onun. Biz o İzmir'den karşı taraftan karşı yakaya geçti. Ben Foça'dan karşı yakaya geçmeye çalıştım. Yemek e, siparişimizi telefonla verdim. Ona ne yiyeceğini sordum. Ben deniz var karşıya kaldım. Orada siparişleri verdim. Ve biz birlikte iki saat geçirdik. İlk defa ben bunu söyledim. Mesela öyle bir yer geldik. İşte ben anneannemin anılarını söyledim. Durdu Gülten. Dedi ki bu kadar acı mı gerçekten? Evet bu kadar acı gerçekten. Dedi Diyarbakır'da bizim Macir Mahallesi var dedi. Onlara hiç böyle bakmamıştım. Şimdi bundan sonraki bakış açım değişti dedi. Doğru. Evet. evet. Biz Ama bunların hepsi bizim aslında acımız ama aynı zamanda zenginliğimiz, aynı zamanda farklılığımız, kültürümüz. Bu çok keyifliyim. Sonra Hatice'nin devam ediyor anıları. Bir kız kardeşi var, üçte oğlan kardeşi var. Savaşta kalmış bir oğlan kardeşi. Bir kız kardeşi 17 yaşında Türkiye'ye gelince rahmetli olmuş. Hatice'nin kız kardeşinin eşi de Çanakkale Savaşı'nda kalmış. Birlikte geçiriyorlar yaşamlarını. Kanser olmuş ...kız kardeşi rahim kanseri. O tarihte yani bundan 50 sene önce... ...Hatice rahim kanserini biliyor. Seyrek Seyreköy'den kalkıyor eşekle... ...kız kardeşini İstanbul'da doktora götürüyor Hatice. Tek başına. Kocası da yok. Şu anda bile kadınlar zor giderler İstanbul'a değil mi? Evet. Yani o başka bir şey. Çok şaşırdım duyunca. Demek ki benim değiştirme derdim... ...ya da iddialı olma derdim oradan geliyor... Dün hatta annemlerle konuştum bunu. Bir kitap yazmak istiyorum Hatice'nin üzerinden başlayan. Çünkü e, orada Hatice kız kardeşini vapurlarla, eşekle, e, ikisi İstanbul'a gidiyorlar. Ve kardeşini orada tedavi ettirmek için çırpınıyor. Tekrar köye dönüyorlar. Köyde tabi yol yok, 92'de yok. E, yani 60'lı yıllarda zaten hiçbir şey yok. Sonra eşekle Menemen merkeze... Kız kardeşine ilaç almak için gidiyor ve en son aldıkları annemlerin hatıralarında morfin, acı çekmesin diye. Şimdi bu kadın var benim yaşamımda. Benim başka bir şey olmam mümkün değil zaten. Mücadeleci Mücadeleci olmam lazım. Ön Lider kadın olmam lazım ve gönüllü olmam lazım. Ben gönüllüyüm gerçekten. 2009'a kadar biz e, aynen e, benim aile meclisimde aldığımız kararlar gibi... Bütün köy başladık hiçbir şey yok belediye binası yok el araba hiçbir şey yok sıfır eksi ama bir güvenimiz var birbirimize çünkü aynı dili konuşuyoruz ve oralıyız hepimiz. Siz ne zaman seçilmişsiniz? 92-7 Haziran ilginçtir evet. 23 yıl sonra 7 Haziran 2015 inşallah milletvekili seçeceğim seçileceğim. İzmir'i temsil edeceğim. Herkesi. Yalıçapkın'ı da birlikte. Seyre'nin tek belediye başkanı siz miydiniz? Ee, yok. iki oldu. Hı. Ben tek kadınıyım. İzmir'in evet. e, benim şöyle de bir geçmişim oldu. Onu 2011'de öğrendim doğrusu. Çünkü çalışmaktan ve yetişmekten bir şeyleri hızla dönüştürme derdinden. 2011 yılında ben kendimin İzmir Cumhuriyet Halk Parti tarihinin 1930'dan 2013'e kadar tek canlı cansız kadın belediye başkanı olduğumu öğrendim. Biraz ürkütüm aslında. <gülüyor> evet. Benim benim benim hanemde bu onur verici ama İzmir için çok onur verici değil çok doğrusu. Çok üzücü. Hele bir de üzücü. son senaryo evet, evet. şimdi İzmir'deki hmm. çıkacak kadın adaylarla ilgili. Bence o da o da üzücü. Yani önümüze şapkamızı koyup düşünmemiz gerek. Aslında ön seçime oradan gelmiş olayım en azından Hı -hı. bir bağlayalım. Şu anda benim tarihim güzelliklerle dolu bir kere ilk kadın belediye başkanıyım Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013'e kadar. Şu anda da Türkiye'de ön seçimle genel ile birlikte yarışa girip partinin aday listesinde adını yazdıran ilk kadınıyım. Başka evet. örneğine şu ana kadar rastlamadım. 1934 yılında kadınlar milletvekili oldular ülkemizde. O günden bugüne kadar ben görmedim. İknur'a da sordum. Kader Ankara <gülüyor> İknur var. Dün onlarlaydım. Yok bu da benim Onur haneme güzel bir not. Tarihime güzel bir not. Geçmişime. Ama İzmir için güzel mi? Hayır. Bu da İzmir için güzel değil. Yok, e, Sema Hanım buradaydı. Hı -hı. İşte Kader e, İzmir Başkanı gerçekten İzmir'de kan alıyoruz kadın adaylarla şöyle da. bence bir, birinci bölgeden bir arkadaşımız var Sevda hı hı. ikinci bölgeden ben varım aslında bu gelinen nokta İzmir'de hepimiz tarafından düşünülmesi gerekir gelinebilecek olabilir kadınlar gelebilir ama kadınların parti içindeki kadınların da Erkeklerin de kendilerini bir kere daha sorgulaması gerektirir bir tablo. Evet. Ee, kızıyor muyum? Kızmıyorum. Çünkü e, biz o kadar çok karar vermede kadınlar ötelendi ki şimdi kadınların sırası değil. Ülke çok zor durumdan geçiyor, çok zor günlerden geçiyor. Bütün partiler de böyle. Çünkü Sadece öyle Türkiye olmasaydı... Dediğin... Dünyada da böyle. Yani bu Doğru. devrimi bitirelim. Hı -hı. Marksist devrim bir olsun sonra tabii. Ondan kadınlara sonra geliriz. Kadınlar. Tabii, i̇şte tabii. bağımsızlığımızı Hı -hı. kazanalım. Kadınlara geliriz. Bununla ilgili Cynthia Enloe diye çok ünlü bir yazar var. Bir kitap yazmış kadınlarla ilgili uluslararası siyasette ve bir bölümü komple bununla ilgili. Yani Hı -hı. devrimlerle ilgili işte farklı mücadelelerle. Kadınlar hep asker olarak kullanılır. Yani bir şey yaptırılır. Hı -hı. Sizinkine de geleceğiz. Merak etmeyin. Hı -hı. Şimdi de işte cumhuriyetimiz için çok önemli. Biz Bence. size gelecek. Şunu olacak. Hı -hı. Hayır. Çünkü cumhuriyet dediğiniz veya demokrasi dediğiniz yerde kadınlar aslında paydaş olduğu için Kesinlikle. bunun içinde temsil edilmeleri gerektiği için aslında benim sahip olmak istediğim şş, cumhuriyeti kurmuyorsunuz. Ya da Hı -hı. benim kurmak istediğim e, üyesi olmadığım bir demokraside benden nasıl bir destek bekleyebilirsiniz beni temsil etmediğiniz sürece. Hı -hı. Şimdi bu her parti için geçerli. Kesinlikle. Şu kadın olmak hepinizin. zorunda onun içinde. E çünkü ülkenin yarısı kadın. Evet. Şehrin yarısı kadın. Ondan çok şeyi bekliyoruz. İşte siyaseti, siyasi partinin başarısını kadına havale ediyoruz. Kapıları açacaksınız kadınlar, içeri erkekler girecek. Kadın kolları her yerde dolaşıyorlar, yani, çalışıyorlar ama... Şu anda, ama şu anda bence iyi bir kırılmayı yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimi bir kere... Her şeye rağmen ön seçim en iyi atamadan... En kötü ön seçim daha iyi bir kere. Kesinlikle evet. bunu bir tarafa koymamız lazım. Bir kere ön seçimde üye, üye çok anlamlı. Üye kendisini ilk defa değerli hissetti. Biz 16 yıl önce ön seçimle tanışmıştık. Ben o zaman çok daha yeni bir belediye başkanıydım. Hatta ondan önceydi. Erdal İnönü'yü göndermiştik buradan. Çok keyifliydi. O zaman kontenjan da yoktu. E Şimdi burada 5-6 kontenjanla ikinci bölgede ön seçim yaptık. Ama ona rağmen kör topal bile olsa ön seçim gerçekten e, üyenin kendini iyi hissettiği. Mesela yaşlı üyelerimiz var. Biz bugünü bekliyorduk. Zar gitti sandığa ama gitti. Çünkü demokrasi böyle bir şey. Bana soracaksınız. Zaten bizim belediyedeki şimdi 2009'da belediyemiz kapatıldı bizim. Bize sorulmadan kapatıldı. Ve siz onun mücadelesini verdiniz değil mi? veriyorum şu anda. Benim hobilerim arasında. Ben gönüllüyüm. Evet. Çünkü kurarken bize sormuştunuz, yasalar değişmedi Türkiye'de, kapatılırken de bize soracaksınız. Çünkü bizimle ilgili karar alıyorsunuz. Nasıl Ankara'da karar alırsınız ki bizimle ilgili? Mesela o kadar kötü ki bu, biz büyükşehir yasasıyla kapatıldık, 2008'de başladı yasal çerçevesi. 2009'da fiilen sona erdi. 16 Büyükşehir'de 243 belde belediyesi. Hiç kimse bakmadı. Adı sadece belde diye. Nüfusa bakılmadı. Hiçbir şeye bakılmadı. Ankara'dan oturuldu. Konağın merkeze perginin ayağı konuldu. Çevrildi. 50 kilometre kim kalırsa adı belde kapatıldı. O gün mücadeleye başladım. Çünkü yani ben, ben kendimi anlatamıyorum. Hukuk var. Neden uygulanmıyor? İç hukukta neden uygulanmadığın cevabını bulamadık. O zaman Avrupa'nın zanaklarına gideceğiz. Gittik halen sürdürüyorum ve gönüllüyüm. Yılda birkaç kez Strasbourg'a giderim. Bazen arkadaşlarım olur yanında başka belediye başkanları. 2011'e geldik biz bunu devam ettirirken. 2011'de şimdiki Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı Manisa'da. Dedi ki yaşam kaliteniz çok artacak. Müjde bütün şehir yasası getiriyoruz. Tamam çok güzel. Eyvah dedim matematik biliyorum. Bu Türkçesi şu demekti. 2014'te 1852 belediye, 14.000 muhtarlık yani 12 milyon insan karar vermeden ötelenecekti. Bu demekti bunun Türkçesi. Çok tehlikeli. Yani demokrasi daha da merkeze bağlı. Onu herkese söylemeye çalıştım. Çok sırası değildi ki herkes benim koltuk derdim gibi algıladı. Oysaki bugün 2015 şu anda bu seçimin en can alıcı noktası bu yasa. Çünkü bütün şehir yasası yanlıştı ve birçok insanı öteledi ama şu anda asıl acıtıcısı insanların cebine vurdu bütün şehir yasası. Ben çok iyi hissediyorum kendimi çünkü 2008'den beri anlatmaya çalışıyordum ama tipik Türkiye'yi yaşıyoruz. Biz işte kafamızı kırmayalım şurada bir duvar var dediğimizde çok anlamıyoruz. Pratik yaşamamız kafamızı kırmamız gerek kırdık kafamızı şu anda. Bütün şehir yasasını 2014'ten bugüne yaşıyoruz. 12 milyon insan yaşıyor 14 bin muhtarlık 1852 belediye bu şu anda Bergama'nın dağ köyünde de anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Şu anda tarlalarımızdan sondajlarımız var bizim. Onlar için atık su bedeli ödüyoruz. Yaşam kalitemiz çok arttı. E, bilmeyen dinleyicilerimiz için bütün şehir yasası nedir tam olarak? Onu bir açabilir miyiz? Tabii tabii. Bunu çok açmamız gerek gerçekten. Çok ihtiyaç var. Bütün şehir yasası İzmir il sınırlarının bütün olarak büyük şehir anlamında değerlendirilmesi ilçelerin de görev tanımları değişti. Şu anda 30 tane ilçe belediyesi var İzmir'de. İzmir'den örneklerle gidelim. Bir tane büyükşehir belediyesi var. Bu ne demek? Ee, daha önceden bu yasa çıkmadan önce İzmir'de e, 60'a yakın belde belediyesi vardı. Belde belediyeleri 500'de muhtarlık vardı. Bunlar aslında en uçtaki e, katılımın başladığı, demokrasinin başladığı yerlerdi. Ve kendileriyle ilgili karar alırlardı. Mesela muhtar köy tüzel kişiliği kendi eyeti vardı. O meraları vardı, tarlaları vardı. Kendilerinin köyleriyle ilgili kararları kendileri alırlardı. Kendileri karar verirlerdi nereye harcama yapacaklar, bütçeleri vardı. Şu anda bu yasayla bu 500 muhtarlı, yani tam sayısını söyleyemeyebilirim, hiçbir yetkisi kalmadı. Mahalle muhtarı oldular. Mahalle muhtarı şu demek... 500 köyde tüzel kişiliğe ait olan meralar ilçe belediyesinin tasarrufuna geçti. Yaşam zorlaştı köylerde. Mesela bir muhtar diyor ki bize önceden e, misafir gelsin isterdik. Şu anda bize misafir gelecek ona çay ısmarlamak zorunda kalacağız diye utanıyoruz. Gelmesin istiyoruz. Çünkü bir kuruşları yok. Hiç paraları yok şu anda. Yani bütçeleri yok. Köyün merası ilçenin oldu. Ee, karar verme yetkileri ilçenin oldu. Yani laf olsun diye bir muhtarlık var. Hiçbir yetkisi, hiçbir icra yapacak gücü yok. Hiçbir şey yok. Sadece duruyor da. Yollarına ilçe karar veriyor. Büyükşehir belli görev alanları var. Örneğin mezarlıklar bütün il sınırları içinde Büyükşehir'in yetki alanında. Ulaşım Büyükşehir'in yetki alanında. Su ve kanalizasyon Büyükşehir'in. Yollar Büyükşehir'in. Çünkü köy hizmetleri diye bir kurum vardı. Onlar da kapatıldı 2014'te. Bütün yetki Büyükşehir. İşte su var. Su Büyükşehir. Bir çöp toplama kaldı ilçe belediyelerine. Mezarlıklar Büyükşehir. Mesela bu sabah bir şey vardı. Mezarlıklar. Bizim köylerde, beldelerde mezarlıklarda şöyle bir geleneksel şeyimiz var yani annenin ayak ucu babanın yanına gömülebilirsin bunun için özel paralar alınmaz ve böyle bir gelenek var bu evet. bir yaşam biçimi ama bütün şehir yasası bu yaşamı da bozdu yabancılaştırdı şimdi ne yapıyoruz büyükşehir yetkili eğer siz kendi köyünüzdeki mesela bir örnek var dün sabahtı ulukent aynen bizim gibi kapatılan belde ulukentte çok sayıda nüfus var ve ölen de çok oluyor Köyün yerlisi yani o Ulukent'in eski yaşayanları mezarlıkları onların da önceden şimdi büyük şehrin bütün hepsine açık. Çiğre'den de gelebilir oraya gömü yapılır, Ulu kenti de yapılır. Şimdi Ulukentli'nin şöyle bir geleneği vardı. Annesinin ayak ucu, babasının baş ucu yani aile mezarlığı değil ama öyle. Şu anda bu istek aile mezarlığı tanımına giriyor büyük şehir, bütün şehir yasası gereği. Bunun için 3600 lira para ödemek zorunda ulu kentli. Eğer bu parayı ödemeyecekse 90 lira verecek ama sıradan başka bir ilçenin mezarına da gömülebilir. Çünkü bütün şehrin ya hepsi büyük evet. şehre ait mezarlıklar. Bu, bu bile çok insanlık dışı bir şey değil mi? Yani senin kendi ya yaşamına yabancılaştırıyor seni. Nasıl yaşam kalitesi arttı ki? Bu tek başına bile kötü bir şey yani bu yasanın kötülüğüne gösterir ama biz e, dediğim gibi 2014'e kadar olan prosüdürsel bölümde çok mücadele verdim tek başımaydım şimdi ama 12 milyon benim ne dediğimi anlıyor şu anda ben diyorum 3600 lira mezarlıklara para veriyoruz dediğimde kimse anlamıyordu ama şu anda belki büyük şehirdekiler anlamıyor ama Bergama'daki Amaoğlu kentteki ama Türkiye'nin 30 bütün şehrindeki herkes ne dediğimi anlıyor şimdi bence bu yerel Hı -hı. düzeydeki e, farklılıklar ve yeni yasal düzenlemeler Hı -hı. kadınlar için özellikle çok önemli oluyor çünkü yerel kesinlikle. mekanda ve düzeyde kadın aslında daha fazla rol üstleniyor kesinlikle zaten başkan kadınların rakamlarına Baktığımızda onlar daha çok küçük ölçekli beldelerde Kesinlikle. vardılar. Ölçek büyüdükçe kadının siyasette olması çok zor. Yani başka şartlar giriyor yarışamayacağınız. Çünkü yerel düzeyde sizi tabii. tanıyorlar ama biraz tabii, tabii, önce tabii. siz bir Hı -hı. mesela kadınlar su alıyordu şunu yapıyordu tabii, diyorsunuz. Tabii. Bunların hepsi yerel düzeyde olan şeyler ve ki. kadınların... Burada yakınlık hissetmesi, onların bu sistemi yönetebilmesi hı hı. oradaki yerel yönetimle ilişkisinden geçiyor. Ama onların zaten, çoğu zaten yok edilmiş. Bence şu anda. şu anda günümüzün en önemli sorunu Türkiye'deki de dünyada bunu Fransa çözmüş mesela. Ee, yerelin nasıl yönetileceği? Evet. Yerelde çünkü her bütün kararlar orada başlıyor, yaşam orada başlıyor. Siz kapınızın önüne çıktığınız anda bir yönetimle karşılaşıyorsunuz. İşte kaldırımın nasıl olacağı, bordürün nereye takılacağı, otobüs durağının nereye olacağı, bebek arabanızla ya da pazar arabanızla nereden geçeceğiniz, siz siyasette yokum deseniz de yaşamın içindesiniz. Orada müdahil olmanız gerekli, zorunlu. Yeni yönetim biçimi bu bence. Kadınlar bence burada var olacaklar. Kesinlikle var olacaklar. Çünkü ne yaparsa yapsın erkekler. Ölçekler ne kadar büyürse büyüsün. Ben görüyorum ki 92'den bugüne, 2004'te kadın kimliğini daha çok bilerek, farkında olarak e, bu süreci yaşayan bir kadın olarak e, 2019 yerel seçimlerde kadınların artık e, yönetime müdahil olacağı karar vereceği ve farkında oldukları bir dönem olacak. E, bu bu 2015'in genel seçimi belki bu kadar etkili olmayacak kadınlar. Çünkü daha Bence Türkiye'de kadın sorunu değil erkek sorunu var. O kesin. Erkeklerin artık e, kendilerinin de fark etmesi gerekir ki bu ülkede, bu şehirde yarısı kadın, yarısı erkek. Yok sayarak bir yere gidemeyiz. Kadın sorunu yok, toplum sorunu toplum var. Toplum sorunu. Var. Tabii tabii yani doğru. o yüzden erkeklerin de Ve bir öte ötekileştiremeyiz. Yani. Evet. E, mesela bizim kendi partimizden söylemek istiyorum. Üç tane başvuruda adaylık başvurusunda üç kategori vardı. Birinci grup bunu söylüyorum çünkü yüzleşmemiz lazım. Birinci kategori 7500 liraydı. Kontenjan başvuranlardı. Kadınlar ve erkekler. İkinci başvuru bölümü ön seçime girecek erkekler 5000 liraydı. Üçüncü kadınlar, gençler ve engelliler 2500 lira. Yani bu bile aslında bakış açısını gösterir bize. Ben siyasetti bu bakış açısının kırılması için de yapıyorum. Orada da gönüllüyüm. Çünkü evet kadınlar, gençler ve engelliler aynı grupta olması çok avantaj. Çoklar ve de. Ama görmediğimiz. Ama aslında biz biz gücümüzün ve e, yeteneklerimizin çok farkındayız. Gençler de çok farkında. Bu son seçim olacak. ...kadınların, gençlerin ve engellilerin fark edilmediği. Ama bundan sonra bu kadar kolay olmayacak gerçekten. Biz varız. Üçümüz aynı kategoride doğru tespit. Ama şey, aynı yerdeyiz ama çok çoğuz, çoğuz. Peki ben şunu merak hmm. ediyorum. Ee, bir kadın belediye başkanı farkı hmm. var mı? Yani bir Kesinlikle erkekle bir var. kadın arasında ne fark var yönetimde? E şöyle söyleyeyim. E bir kere çok basit. Kadının belediye başkanı olduğu yerde... Belediye kadınlar da giriyorlar, erkekler de giriyorlar. Ama erkeğin belediye başkanı olduğu yerde sıradan kadınlar belediyeye zor giriyorlar. Mahalle baskısı hepimiz biliyoruz. Evet. Kadının, bir kadının, herhangi bir kadının bir erkek belediye başkanına girmesi çok kolay değil. Ee, bir bilimsel veri, Hacettepe Üniversitesi'nden bir hoca TÜBİTAK projesi yaptı. Ee, 2013 yılıydı. 2004-2009 arası kadın belediye başkanlarıyla görüşerek kadının başkan olduğu yerde siyasette sayısal kadın nasıl etkilenmiştir? Çocuk gelin sayısı nasıl etkilenmiştir? Kadına şiddet nasıl etkilenmiştir? Bunu 39 kadın vardı o dönem. Hepimizle görüştük kendi yerelimizde. Sonra işte oradan zaten kadın başkanlar buluşmasını benim fikrim oradan çıktı. Bizde de şey vardı vefasızlık bir kere geleneksel her yerde var yeni seçilmişleri kutsuyoruz evet. eskileri hiç kimse hatırlamıyor o kötü bir şey bu yani birikimimizi hatırlamıyoruz aslında hafızamızı yitiriyoruz onun farkında değiliz. Ben bu hocanın bu araştırmasıyla merak ettiğim bir şey vardı. Mesela sürgücü, Mardin sürgücü belediye başkanı vardı. Hükümet kadının aynısıydı. On Ço bir hmm. çocuk doğurmuş ev kadını ve belediye başkanıydı. Onun telefonlarını da çünkü belediye bitince telefonlar da bitiyor maalesef. Onun sormuştum. İlk aklıma o gelmişti. Var dedi hoca telefonu aldım onun görüştüm. Bu keyifli bir şeydi. Yani vefa iyi bir şey. İnsanın ruhunu da zenginleştiriyor. Kendini iyi hissettiriyor. Hocaya dedim ki hocam biz hiç olmazsa bu 39 başkan kadın bir araya gelsek olur dedi. Sonra ama dedim kendimce bu 39 bir şey söylemez. Bir şey söylesin bize. 1930 Türkiye'de kadının başkan seçildiği tarihi o günden 2013'e gelirsem, rakamları bulursam o bir şey söyleyecek bize bir araya gelirsek. Sonra ben zannettim ki işte İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını alırım. Kadın isimlerini işaayetledim asana kadın başkanlar listesi. Öyle olmadığını gördüm ama hiçbir veri yok. Hiçbir veri yok. Sinirlendim. Sinirlendikçe daha başarılı oldum. Daha başarılı da daha inatlaştım falan böyle gidiyorum. E, canlılardan buldum kadın başkanların izlerini. İstatistik de yok. Sonra artık sağlamasıdır bu söylediğim rakam benim şeyim. Eee istatistiğim. E, 2013'te 83 belediye başkanı vardı kadın. Eee Bunların on tanesi rahmetliydi ve ben o canlı kadınların hepsine ulaştım hepsiyle görüştüm yani mesela 90 yaşında bir kadın başkanımız vardı ona başkanım dediğimde çok şaşırmıştı çünkü o çoktan unutmuştu başkan olduğunu çünkü çevresindeki çocukları da dahil ona unutturmuşlardı ama 5 dakika sonra o kadın başkan çıktı yani her kadının hikayesi gerçekten çok kolay değildi yani. Ben bunların hepsini yaşadım ağladık birlikte güldük bazen öyle yürekli kadınlar vardı ki mesela bir Zehra Hanım vardı Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı yani Topuklu Efe'den önce kadın evet. belediye başkanı var Aydın'da bir belde belediye başkanı Zehra Hanım babaanne onun oğluna yalvararak ulaştım ona işte onun eylemiş asmış şeye sıradan bir insan Sonra iki yıl belediye başkanlığı yapmış onu ben çok yalvardım ona lütfen ben işte başkanla görüşeyim ona da başkanım merhaba dedim yani nasıl yani filan böyle çok bozuldu böyle şaşırdı kadın sonra ama dedim siz başkanlık yapmadınız mı? ben öyle buldum evet dedi yaptım yavrucum dedi dedi ki bana iki yıl belediye başkanlığı yaptım ilk defa köye bir su getirmiş bir de köprü yapmış hiçbir şey yapamadım yavrucum ben dedi. Bu yürekli insan var mı şu anda belediye başkanları içinde? Bunu söyleyecek kadar yürekli yok. Ama kadınlar yürekli gerçekten. Peki ne zorluk çekiyor kadınlar belediye başkanlık yaparken? Şu anda yaparken? her şeyi çekiyorlar. Ee, yani bir kere size zaten ayrı bir muamele yapılıyor. Sayınız yok ki. Şu anda 84 yılın rakamı 31 bin erkek 119 kadın belediye başkanı yok yani değil mi Sözün bitti yer sağdan bak soldan bak ortadan bak yok şu anda Türkiye'de kaç tane kadın 119, belediye başkanı 119 bunun 11 tanesi rahmetli 108 şu anda canlı kadın belediye başkanımız var 84 yılda bunun 39'u halen faal olan başkanlarımız bunun 26'sı EDP'li 5 tanesi CHP'li 5 tanesi AKP'li bir tanesi MHP'liydi son Kiraz o da AKP'ye geçti evet. 8 oldu bunu söylediğimiz zaman zaten sözün bittiği yerdeyiz. Kadın başkan olmak, sonra işte bizim e, hocanın şeyinden çıktım ben yola. Dedim ki biz ilk defa Türkiye Kadın Buluşmaları yapalım. Belediye başkanları kadınların buluşması. Çok zordu. Çünkü biz o kadar ötekileştirmişiz ki birbirimizi. Kadınları ötekileştirdik. Engellileri ötekileştirdik. Alevi'yi ötekileştirdik. Kürdü ötekileştirdik. Öteki, öteki, öteki. Peki bir şey merak ediyorum. Hı -hı. Bu buluşmada siyasi kimliklerini de Hayır. kapıda bırakabildi mi bu kadınlar? Kesinlikle. Ka zaten onu söyleyeceğim. Devrim ve barış kadınla olur. Olmaz başka türlü. Bunun biz canlı tanıklarıyız. O ilk toplantımız Foça'da düzenlemek istedim. Bizim otel var. Hı -hı. Eşim çok destek gerçekten. Ee, belki bir yıl kadın başkanları buraya davet etmek için mücadele verdim ben. Yani misafir etmek istiyorum, konuk etmek istiyorum. Onu bile unuttuk biz. En çok zorlandığım doğunun başkanlarıydı. Mesela bir başkanımız Cemile Bismil halen belediye başkanı. Ona ulaşmıştım. Ulaşılmak çok zor. Sonra dedim ki ben bir kadın belediye başkanıyım ve böyle bir derdim var. İşte rakamlara ulaştım sayımız budur. İzmir'de sizi ağırlamak istiyorum. Ee, sonra bana şöyle dedi çok zorlanıyorum. Cevap vermiyorlar cevap vermiyorlar. Sonra dedi ki bana. Biz e, görev, şey komisyon toplandık e, size dört arkadaşımızı görevlendirmeye karar verdik dedi çok bozuldum kadın konusu görevlendirmeyle olmaz ki sonra dedim ki sen nasıl böyle söyleyebilirsin ki ben bir kadınım belediye başkanlığı yaptım ve gönüllüyüm ve sizi konuk etmek istiyorum burada komisyona avade edilecek bir şey yok. Bunu lütfen böyle istemiyorum. Buna da sana izin vermiyorum. Bu kadını da kimse konuşamaz bundan sonra. Tamam dedi neyse. Sonra <gülüyor> bizim ilk toplantı 37 kadın belediye başkanı katıldı. O zaman 83'tü sayımız. Bu 37 ilk günü söylüyorum size hocam. Herkes kendi grubuyla masanın bir köşesinde yer buldu kendisine. İşte Diyarbakır, Mardin, işte... Van onlar kendi grubuyla Konya bir tane işte Manisa'dan bir tane var zaten çok azlar ya işte Osmaniye var İzmir ben varım böyle herkes kendi, kendine yakın gruplarla kümelerde oturuyoruz ee, şeyde akşam yemeğinden sonra e, şeyin Derik Mardin Derik belediye başkanı kaydı ayağa, düştü Aha. poposu acıdı <gülüyor> Manisa'nın tek kadın belediye başkanı netice okutan halen tek kadını Manisa'nın. Manisa içinde utanç başka olmadı 84 yılda. Neticeden başka belediye başkanı olmadı Manisa'da. O hemşire her derde deva. Sonra o Mardin Derik başkanı Ayşe Hanım'a yine yaptı. Ağrı kesici yine. Başladık konuşmaya. Çünkü 81 yaşında Nagihan anamız var. Bozca'da belediye başkanı işte hükümet kadının yeğeni var Ayhan Ekmen gerçekten hükümet kadının yeğeni artık, artık masalar başladı dağılma işte herkes birinin gelini var birinin damadı var çocuklarından şikayet var kadınlar kimliklerinden çabuk sıyrılıyorlar üçüncü gün ayrılmakta zorlandık sonra bir resim vardı pazar gün biz dağılıyorduk o resimde kendiliğinden oluşan bir şeydi e, açılım buydu Diyarbakır, Osmaniye Adana, Bozcaada, Kırklareli Adan işte Osmaniye Ben dedim ki İzmir olmadan olmaz Ortaya'da ben girdim böyle bir resim oldu Hürriyet Ege'de yayınlandı bu resim Pazartesi günde o dönemin başbakanı Açılımı anlattı Açılım dedi sürekli açılım süreci Oysa biz orada biz Açılımı biz başardık O zaman 37 kadın Sonra ikinci toplantımızı Ankara'da yaptık. Ankara'nın da şöyle bir özelliği vardı. 83 yılda hiç kadın belediye başkanıyla tanışmamış. Sıfır. Şu anda Türkiye'de 43 il hiç kadın belediye başkanıyla tanışmadı. Genel başkan çıkarmışız ama kadın başkan çıkarmamışız. E, Antalya mesela. Bu tanışverici. Yani et. ben aslında bunları söylüyorum ki yüzleştirmek için. Yani <gülüyor> başka kadınların önünü açmak için. Başka kardeşlerimin. Başka kız kardeşlerimin. Bir Sonra şey söylemek o, istiyorum hı. aslında bu e, yapmış olduğunuz açılımda hep kadınlar siyasete girince bazı şeyler evet. değişir. İlişki kurma şekilleri değişir, iletişim Kesinlikle. şekilleri değişir. Kesinlikle. Bu yüzden kadına ihtiyaç var. Ben <gülüyor> ıı, yurt dışında çalıştığım dönemde e, bankacılık sektöründe çalışıyordum ve çok iyi hatırlıyorum. Bize bir eğitim vermişlerdi ve diyorlardı ki erkeklerin iletişim biçimi budur, kadınların da budur ama. Kadınlar farklı bir şekilde ilişki kurarlar, daha uzun dönemli şeyler yaparlar Hı -hı. ve bize onu öğretiyorlardı bir ara. Vefa hocam, vefa. Evet. Bence vefa, kadınlardaki fark vefa. Çünkü Bir de biz, farklı erkeklerin diyaloğu daha sonuç odaklı biz hı hı. ise o anı yaşayıp belirli tecrübeleri paylaşıyoruz Ama o, şey, ortak daha, o, o zaman işte o daha uzun soluklu e, çözümlerin başlangıcı oluyor ve sürdürülebilir Kesinlikle. oluyor Sonra bizim toplantılar üçüncüsü işte Ankara'da yaptık Türkiye Belediyeler Birliği bu kadar kadının olduğunu ilk defa fark etti. Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerin birliği. Kadınları onlar da görmemişlerdi. Orada 47 kadın bir araya gelmiştik. Üçüncü toplantı Diyarbakır, 68 kadın bir araya geldik. 23 Mayıs'taydı 2014. Bu çok anlamlıydı. Çünkü ilk defa Ankara'dan öteye geçen kadın başkanlarımız vardı. Şöyle başka bir anlamı daha vardı. Yani 2014'te... Başkan olup öncesinde sonra seçimi kaybeden kadınlarımız vardı. Ama onlar da kendilerini kaybetmiş gibi hissetmediler. Çünkü bizim toplantımızda bütün kadınlar var. Yeni, çalışan, emekli, kaybeden, kaybeden, hepimiz belediye başkanıyız. O kadar iyi geldi ki onlara. O kötü sürecini de böyle geçirmiş oldu arkadaşlarım. Güven, atılma, ötelenme değil. Biz halen devam ediyoruz ve birikimlerin bir anlamı var. Sonra Diyarbakır sonucunda hocam. Biz bir tespit çıkardık ortaya. 26 BDP'li kadın belediye başkanının ilçesinde ve belediyesinde kadınlara özgü tuvalet yok. İşte siyasette kadın burada. Tu i̇lk iş tuvalet yapmak. Evet. 15 kadın yetemiyoruz 26'ya. Üstünü tamamlayacak kadın bakış açılı erkek başkanlarla bu projeyi yapacağız. Dördüncü toplantımız Gaziantep'te. O toplantımıza ben umuyorum ki 108 kadının hepsi katılacak. İşte o zaman bence Türkiye'de birçok şey değişecek. Çünkü biz konuşuyoruz. Ve sürdürüyoruz konuşmamızı. Ve vefa diye bir şey var burada. Bu herkese iyi geliyor. Soma katliamını yaşadık biz bu buluşmalardan sonra. Soma'daki insanlar için herkes aradı bizi. Birbirimize ne yapabiliriz diye sorduk. Bismil Diyarbakır Başkanı da aradı, Gültan da aradı, Van'daki ne bileyim işte Cizre'deki en küçük, en, ya, en genç kadın belediye o da aradı. Çünkü burada bir insan şeyi vardı. Evet. telefeti vardı. Bu iyi bir şey. Sonra bir örnek vereceğim. Mardin Mazı da kardeş belediyem benim. Daha çalıştığımız dönemde ama kardeşliğim sürüyor onun Diyarbakır toplantısında bebeği var 6-7 aylık annesine bırakmış gelmişti toplantıya şimdi ağlıyor huzursuz oluyor Toplan, arada bir çıkıyor çocukla görüşüyor şimdi geldi neticeye soruyor diyor ki bebek çok huzursuz ne yapacağız netice her şeye deva de ya <gülüyor> hemşire olan hem belediye başkanımız olan, evet Manisa'daki diyor ki ayağının altına çörek otu yağ sür şimdi gidiyor <gülüyor> annesine söylüyor çörek otu yağ sür Mardin Mazıdağ Manisa netice ve ben İzmir şimdi bu bu çocuğunun ayağının altına çörek otunu sürme kaygısını taşıyan Manisa'nın neticesiyle Mardin-Mazıdağ'ın bir şey olabilir mi? Ortak çocuk geliştirmek değil mi? Evet. Yani bir canlıyı nasıl huzurlu eder diye düşünür kadın. Öldürmek üzerinden yok bu politikası. Bu önemli bir şey. Şimdi Gaziantep için toplantımız hazırlanıyoruz. Ama bu toplantıların sonucunda hasıl o hocanın bilimsel verisini söyleyeyim hocam. Yaptığı araştırma bitti. Aralık ayında belki kitaplaştı. Bu sonuç şöyle. Kadınların belediye başkanı olduğu yerde kadına şiddet azalıyor. Çocuk gelinlerin sayısı azalıyor. Siyasette kadın artıyor. Çünkü kadınlar artık belediye binalarına girip kendi yerleriyle ilgili karar vermeye başlıyorlar. Ufak Spillover ufak. dediğimiz şey işte. <gülüyor> bir şekilde etkiliyor. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Ama kadınların mesela siyasette varlık, var olma biçimlerinde biraz sorun var. Ee, sanki hani kadın arkadaşlarıyla birlikte olsalar onlar zayıf gibi görünürler siyasette. Erkeklerin arkasından sanki onların işte broşürlerini dağıtarak ya da onlarla daha iyi ilişkiler kurarak sanki var olacaklar. Bu bir yanılgı. Onu söyleyeyim. 23 yıllık tecrübeli bir kız kardeş olarak. Bence en Herkesin hakikaten bu seçim artık işte mesela CHP bunu ufak ufak öyle ya da böyle ön seçimde kırdı. Bundan sonra geri dönüş olmaz burada. Bence kontenjan da kalmaz bundan sonra. Çünkü emek var. Emek. Şimdi isterseniz Hı -hı. E, kısıtlı olan vaktimizde biraz da bu son ön seçim Hı -hı. ve CHP'nin kadın konusundaki adaylarını konuşalım. Hı -hı. E, zaten önümüzdeki birkaç günde belli olmuş olacak e, adayların kim olduğu Hı -hı. ama... Ee, siz ne diyorsunuz? CHP İzmir'de çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı şimdi. Öyle. Yani evet. kadın şu anda e, biz sizin listeye gireceğinizi umu, umut Hı -hı. ediyorduk. Ben Hı -hı. de bir kader üyesi olarak özellikle Hı -hı. E, listede varsınız ama seçilebileceğiniz bir sırada değilsiniz evet. e, ve şu anda en yüksek oyu alan kadında sizsiniz zaten evet, evet. İzmir'de. Evet ikinci bölgede. İkinci bölgede. Hı hı. E, birinci bölgede Sevda Hanım var. Hı hı. Sanırım ama yine sizin oyunuz ona göre daha fazla. İki evet, oyunda evet, baktığımda. Doğru, doğru, doğru. Yani Benim şu anda biraz daha fazla. İzmir'de en yüksek oyu alan kadın sizsiniz iki bölgede baktığımızda. Hı hı. Doğru, doğru doğru. Ve buna rağmen listeye. Bu şekilde seçilebilir bir yerde giremiyorsunuz. Hı hı hı. Ya bu, bu size bir kadın aday olarak neden böyle oldu? Şimdi şöyle bu soruyu size belki şu anda hı hı. sormam çok doğru değil ama bir yerde de bir iç hesaplaşma yapalım. Çünkü e, benim pek çok arkadaşım özellikle hı hı. CHP konusunda ne zaman CHP'li bir aday çıkaracaksın hı hı. diye bana telefon açtılar. E, çok hı hı. destek verdikleri parti hı hı hı. pek çok arkadaşımın. Ama burada bir hayal kırıklığı var. Ve bunun da bir iç hesaplaşmasını da yapmak e, doğru, gerekiyor. Doğru tabii ki ben kendime şöyle bir söz verdim. 1992'den bugüne kadar e, siyasetteki mücadelede her şeye tanıklık edeceğim. E, bütün her şeyin ama yani kırgınlığıma işte ötelenmeye kakalanmaya her şeye bazen insan tarafım tutuyor. Mesela inciniyorum vazgeçeceğim oluyorum ama diyorum ki söz verdin ben söz verdim bu sürece tanıklık edeceğim her şeyin ama. Sonra bir gün bunları bir gazeteci olarak yazacağım. İz olacak kitabımın adı. Hı hı. Yani Selanik'ten başlayan ve benim nereye kadar gidebilmişsem. Çünkü burada dürüst olacak kadar yürekliyim ben. Evet. Yüzleşecek kadar da yürekliyim. Çünkü kimsenin benim üzerimde bir bedeli olmadığı için. Ben hayatımın bedelini ödedim. Peki Her ben şey size bana ait. bir şey sorayım. Siz bu sıralamayı bekliyor muydunuz? Yani biraz daha üstte de olabilirdim. Olmayabilirdim. Çok sürpriz değil. Çünkü şu, şuradan dolayı sürpriz değil. Artık tecrübeliyim ben. Çünkü ilişkilerin nasıl olduğunu biliyorum. Nerelerde... Bir öyle bir bölgeden aday olmuşsunuz ki listeye bakın şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa hı hı. Balbay, Atilla Sertel, Kamil Okyaysindir, Ali, Ali Engin, Engin, Hüseyin Sezer, Ülkümen Rodoplu, Taha Okan, siz hı hı. ve e, sizin bir altınızda evet, olan hı hı. Ali Kemal Elitaş. Evet, listeye evet. bakın bu arada. Yani <gülüyor> yedi tane kontenjan sayılır bizim bölgede. Aslında evet. ben örgütün ve emeğin temsilcisi olarak normal bir şey olsaydı üçüncü sırada milletvekili adayıydım. Yani şu anda bu listeden Hı -hı. aslında bu sıraya girmeniz bile çok çok büyük Bence bir başarı. Bence çok tabii, tabii tabii onun için söylüyorum ben. Ama şöyle iyi ki burada kaldım ben. Neden biliyor musunuz? Eğer üstte olsaydım bu kadar yüzleşemezdik. İçini acıtmazdı insanların öyle bir sınıra getirdik ki insan örgüt burada demek. Ki. Şu anda İzmir örgütü emeği ve kadını temsil yetkisi vermedi. Evet. Şimdi şöyle bu, birinci sıraya kontenjandan bir kadın geleceği söyleniliyor ama o da şöyle bir tartışma yaratıyor. Hı hı. İzmir'den İzmir'i tanıyan bir hı hı. kadın mı? Dışarıdan bir sadece kadın olduğu için İzmir listesine mi? İşte şu anda mi? bence o, onu da tartışılır etti bu bizim konumuz. Evet. Çünkü e, biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü hepimiz e, üzüntüyle unutmuyoruz. <gülüyor> yad ediyoruz ve bize bir güç katıyor değil evet. mi? Yani gerimizdeki bir mücadelenin başlangıcı diye alıyoruz ve vicdanımız sızlıyor. Bu emek yani. Şimdi biz İzmir'de iki bölgede birer kadın emekle bir noktaya geldik. Bundan sonraki süreçte kontenjanların işi çok zor. Çünkü siz köşenizde oturdunuz ve bekliyorsunuz. Başka bir kadın. Artık İzmir'deki kontenjanın birinci sırada kadının çok bir anlamı kalmadı bence. Yani kadın artık tanımlamaz İzmir'i. Vicdansal bir yaralı var. Yara var şu anda İzmir'de. Bence doğrusu her iki bölgede benim ve sevdanın bir kontenjana bize kullandırılmaz. Siyasi partiler yasasında buna engel durum yok. Bu yapılırsa bence İzmir'deki hayal kırıklığı ve vicdansal yara geçer bir anlamda. O zaman başka kadın kim olursa olsun tabii ki İzmirli olacak ama o kadar anlamlı değil. Ama şu anda biz orada dururken emek, emek evet. dururken, mücadele dururken onun üzerine getireceğin 3 tane kadın da getirseniz İzmir'de kadına CHP cevap vermiş sayılmaz. Şimdi bence şunu da altını çizmek lazım. Başka siyasi partilerde belki böyle yorum yapamayabiliriz. Çünkü Hı -hı. sol eğilimli olan partilerde kadının bir yeri olması gerekiyor. Evet, Onun şeyinde var, Emeğin, söyleminde emek, var. Emek yani emek. Şimdi başka bir parti Hı -hı. kadının varlığını tam kabul etmiyorsa... ...veya kadın erkek ben bunları ayırt etmiyorum, pozitif ayrımcılığa inanmıyorum diyorsa... Hı -hı. ...siz onu kendi söylemine göre yargılarsınız. Ama burada bir parti diyor ki eşitliğe inanıyorum, kadına Hı -hı. ben burada önüne açacağım... Şimdi bir kadının Hı. önünün açılması gerekiyor bence, Burada bence Emek bence Öncelikle evet. gerçekten İzmir'le İzmir hayal kırıklığı yarattı Bunu söylememiz lazım Hı -hı. Ama bunun şu anda çözümü var Bugün itibariyle ya, Yarın zaten yedisi evet. Yüksek Seçim Kurulu'na Hı -hı. listeler verilecek Ama ben öyle bir beklenti içindeyim doğrusu Bu bir hakkın teslimi olur Ben şunun da altını Hı -hı. çizmek istiyorum Ben sizleri bu programda Konuk etme sebeplerimden bir tanesi de adayları kendi sözleriyle, kendi söylemleriyle de dinleyelim. Aday olan kadınlar çok e, vasıflı, çok bilgili ve bu pozisyonları çok iyi bir şekilde dolduracak olan kadınlar aynı Hı -hı. zamanda. Yani bunun da altını çizmek lazım. Şimdi ben mesela birkaç tane erkeği listesen, listeden çağırsam belki aynı donanıma sahip olmayacak olan kişiler de var. E doğru söylüyorsunuz hocam çünkü kadınlar yıllardır çok emek veriyorlar. Evet. Çok var olma mücadelesi veriyorlar. Bir teyzemin kızı var Ayşe. Hı hı. Şimdi benim tabii saçım kaybettim bir dönem. Kırgınlıklarım oldu. İşte 2011'de aday aday oldum atanamadı. Neyse. Şöyle olan kardeşim kızıyor bazen. Diyor ki ya yeter bu kadar. Yani niye bu kadar kendini rıp alıyorsun? Kız Teyzemin kızı da şöyle diyor. Diyor ki abi diyor. Bazı insanlar varlıklı olmak için mücadele ederler. Abam da var olmak için mücadele ediyor diyor. Doğru tanım. Yani... Ben zaten bir biçimde hayatımı sürdürüyorum, çalışıyorum, evet. emeğimin farkındayım, ne yapabileceğimi de farkındayım. Ama bu tarafta sürdürmem lazım çünkü ben diğer kadınlardan, Ayşelerden, Fatmalardan daha şanslıyım. Bu şansı başka kadınların önüne açmak için kullanmak zorundayım. Böyle hissediyorum. Bir de şunu düşünüyorum, şimdi siz yerel siyasetten geldiğiniz için Hı -hı. yerel yönetimleri çok iyi biliyorsunuz, buradaki evet. sıkıntıları çok iyi biliyorsunuz, İzmir'i hele birebir biliyorsunuz. Bir de anladığım kadarıyla sizin tabii belediye başkanlık yaptığınız dönemde çok ciddi eğitimlerden de geçtiniz değil mi siz? E, kesinlikle. Ve bütün bu bilgi birikimi hı hı. ne kadar çok aslında işimize yarayabilir. Gerçekten sizin gibi bireylerin mesela, mecliste olması. Bizim, bizim belediye bir laboratuvar. Evet. 92'de kurulup 2009'da kapatıldı. Herkesin daha hafızasında kaybolmadı. Yani yüzyıllar geçse belki unutulur ama. 92'de hiçbir şey olmayan bir yerden 2009'da geriye bıraktığımızda bir eğitim kenti. 8 bin üniversite öğrencisi var. Oysa ben 10 yaşında ayrılmıştım o köyden. Kadınlar yaşamın içinde. Yoksulluk, yolsuzluk, yüzsüzlük, işsizlik bizim köyde bitti. 2009'da bitti. Bunları geriye bıraktık. Takım oyunu. Yani herkesin çoluk çocuk karara... ...dahil oldu, yaşadığı yerle ilgili karara katıldı. Mesela son aldığımız kazar, pazar yeriydi karar. Bitti belediye, kapanıyor. Çok üzgünüz ama yapabileceğimiz her şeyi yapalım, geriye bırakalım diye. Pazar yeri yapacaktık. Doğrusu kadınların belediye binasında aşağıda kreş vardı, üstte kadınlar vardı. Her yerden kadın fışkırıyordu binadan. Onlara sormak aklıma gelmemişti ama... ...dedim ki ya şuraya bir pazar yeri yapalım yani, meclis, öyle... Sonra dedim niye öyle yapmayalım? Son ne kadar biz böyle geldik? Böyle kapatalım bu sayfayı. Bütün kadınlar küçücük sorularla bütün mahalleden kadınlar ve herkes soruşturdu. iki gün sonra getirdik ki herkes aynı yere karar verdi. Pazar yerimiz halen devam ediyor. Belediye kapatıldı ama ortak karar aldığımız şeyler sürdürülüyor. Çünkü onlar bize ait. Biz karar verdik. Bize soruldu. sahiplenme şey. oluyor tabii Aynen o zaman. Aynen öyle. Şu anda bizim bir laboratuvarız aslında anlamak ve görmek isteyenler için. Çünkü bir kadın belediye başkanı, bir sosyal demokrat kadın belediye başkanı ve bir belediye bir yerelde nasıl dönüştürür, neleri yapar? İyi bir laboratuvar. Ve şey 17 yıl yaşadı toplam. Bence örnek. Ben size o zaman son bir soru sorayım e, kalan bir dakikamızda. O da meclise girecek olursanız eğer Hı -hı. hangi konuları çalışmayı düşünüyorsunuz? Bayındırlık Bakanı olmak istiyorum öncelikle. Çünkü rant oradan başlıyor. İyi bir belediyeciydim. Rantı eğer sadece yandaşlarınıza ve arkadaşlarınıza verirseniz, hukuk sadece sizin için geçerli olursa o zaman kaos olur ülkede. Zaten hmm. onu yaşıyoruz. Oysa ki mesela top, toplu konutların da bağlı olduğu, şehri yönlendiren Bayındırlık Bakanı. Şimdi ele hiç belediyelere sormuyorlar. Bir yerleri alıyorlar, bir lira alıyorlar, bin liraya, trilyon liraya çeviriyorlar, rantı kendi aralarında paylaşıyorlar. Oysa benim Bayındırık Bakanlığı olduğum yerde rant ülkenin olur, insanların olur, eşit olur. Herkesin ülkesi burası ve Munzur'un kenarındaki Kardelen de benim, hı hı. Diyarbakır'daki de, İzmir'de, Tekirdağ'da, her yer benim. Benim ülkem burası. Peki, muhalefetin mi? bir milletvekili olarak kalırsanız eğer o zaman hangi konulara çalışırsınız? Hocam çalışırız? şöyle ben zaten kadın gönüllü olduğum konu ama kadın erkek eşitlik komisyonunu çok çalışmak istiyorum. Hı -hı. Şundan dolayı hep mış gibi oldu şu ana kadar. Çünkü mecliste üzgünüm ki kadın bakış açılı kadın çok az. Evet. Kadın erkek eşitlik komisyonu o kadar anlamlı ki eğer orada zorunlu olursa belediyelerde de zorunlu olur. Şu anda kadın erkek eşitlik komisyonları var gibi. Belediyelerde de var, mış gibi. Ama bir hukuk komisyonu gibi, bir e, bayındırlık, şey imar komisyonu gibi, kadın erkek eşitlik komisyonu da zorunlu komisyonlardan olsa, inanın şehirdeki yaşamda, ülkedeki yaşamda herkes için daha yaşanılır olur, daha kolay olur. Evet. Bunu mutlak istiyorum, en çok çalışacağım konu o. Ben aslında İzmir yalı çapkının da temsilcisi olmak istiyorum, Doğan'ın. Çünkü ben çiftçiyim. <Gülüyor> Pamukçuyum ben tarış Ortayım Menemen. hemen. Çiğli'de şeyde Foça'da Zeytin Ortayım Tariş'in. Menemen Ziraat Odası üyesiyim ben. Eğer biz bu İzmir'in Yalı Çapkını simgesi ama İzmir Kuş Cenneti'nde görünmüyor. Ben orasının birlik başkanıydım. Onu getirmek için çabalıyorum gönüllü. Biz kanser oluyoruz. Yalı Çapkını bizden daha akıllı gelmiyor. Ama bunun da mücadelesini yapacağım. Ya insan olmak her şeyle e, avasıyla, toprağıyla, suyuyla, insanıyla, kadınıyla, çocuğuyla herkesin ülkesi olduğuna inanıyorum. Ben bunun her alanında varım ben. Peki çok teşekkür ediyoruz. İlklerin kadını diyelim öyleyse e, CHP'nin ilk belediye başkanı e, şu anda. Yarın aslında belli olacak. Yani Hı -hı. programımız yayınlandığında e, sizin listedeki yeriniz de belli olacak. Nurgül Hanım çok teşekkür ederim Nurgül Uçar. Hı -hı. E, bizim misafirimiz oldunuz. Yolunuz açık olsun. İnşallah listede sizi göreceğiz. Çok teşekkür ederim ama <gülüyor> ben sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Sıra ne olursa olsun umurumda değil. Ben bir şu anda partinin İzmir Milletvekili adayıyım ve bütün seçim sürecinde aynen birinci sıradaki arkadaş kadar çalışacağım. Çünkü söyleyeceğim sözü genel başkanına aynı listede olmak bir avantaj. Evet. Kadınlar için herkes için söyleyeceğim. Peki teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi akşamlar diliyoruz. Kadının Sesi programını dinlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda sizlerle tekrar birlikte olmak üzere.